Evet, Açık Radyo burası ve Açık Sofra programının ikincisini dinliyorsunuz. Ben Seçil Türkan. Ben Bülent Çık. Evet ve buradayız tekrar. Hoş geldiniz dinleyenler ve Merhaba Bülent. Şimdi. Merhaba. merhaba ee... E, Valla iyi diyelim Neler olsun hı hı. şimdi geçen hafta Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama Onu biraz derinleştireceğiz bugün e, Sağlıkla her şey aslında Biraz yavaşlayarak olur demiştik Geçtiğimiz hafta evet. ve mutfakta ve Tarımda ve yediğimiz içtiğimiz Her şeyde bu geçerli demiştik Gıda güvenliği hı. ve gıda güvencesini e, Birazcık açmaya ve kabaca Nedir bunlar bunu konuşmaya başlamıştık ki Programımızın hı. alt başlığını oluşturuyor e, Gıda nasıl ve neden Politiktir sorusuna aslında bir cevap Parayarak girmiştik bu mevzuya da... ...ve bunun dışında da... E, ...bugün dediğimiz gibi... ...bu konuyu derinleştireceğiz, çeşitlendireceğiz... ...konuyu açıklıyorum, arıcılık konuşuyoruz... Hmm, tamam. ...arıları konuşuyoruz... Şimdi, ...değil mi? E, a, evet, arılar üzerine konuşacağız... Evet. Onlar, ...onların toksik kimyasal kullanımıyla... ...arıların e, gördüğü zarar... ...tozlaşma yatan böcekler hatta... ...sadece arılar da değil... Evet. E, ...şimdi aslında... Şöyle bir tabi şey duyulmak lazım belki programda. E, ara ara hatırlatmak lazım ya da dinleyicilere. Yani bu 20-25 dakikalık bir program ve yani bir, bir konu, bir tema üzerinden anlatalım diye bir şeyi yapmıştık ilkinde, konuşmuştuk. Hı hı. E, şüphesiz ki zaman çok az olduğu için olabildiğince kadar hızlı böyle sıkıştırılmış bir e, bilgiyi aktarmaya e, çabalayalım istiyorum. Bir de yani geçen programda mesela gıda güvenliği, gıda güvencesi biraz gıdanın politik e, halleri, durumları onlar üzerine konuştuk. E, Tabi bunlar hep e, sonuçta insana dair bir şeymiş gibi e, algılıyoruz. Yani insan odaklı bir bakış açısından çıkarmak gerekiyor e, bu konuya bakışı. Dolayısıyla hemen e, böyle e, giriş konusundan sonraki ikinci konuyu da e, doğadaki en önemli Canlılar olan aralara aktaralım Onlar üzerinden biraz konuşalım istedim. hem insana değen Yanları var hem de geniş ölçekte Baktığımızda yani bu gezegendeki hayata dair Çok şey söylüyor Son yapılan bazı çalışmalar var Onlardan biraz da bahsedelim isterim özellikle tesislerle ilgili Şahane olur en son güncel veriler Varsa hele elimizde ...daha da <gülüyor> e, doğru bir yere temas etmiş oluruz. E, tamam. Peki şeyden başlayabilir miyiz belki... E, ...çok kabaca bir yerden... E, ...en son mesela 16 Nisan haberi bu... ...Hakker Şemdini'de üreticiler arıcı, e, arılarının %70'inin öldüğünü söylüyorlar. E, Şemdini evet. Gıda Tarım ve Hayvancılık e, Müdürlüğü'ne de çok sayıda başvuruda bulunuyor çiftçiler... ...ve diyorlar ki e, hatta orada öğreniyorlar... Pek, çok, e, ...pek çoğu birbirinden ve bu kadar çok fazla arının ölümünden. Yine Mart'ta da böyle bir haber var... Ankara Şerefli Koçhisar'da. Bunun dışında e, tabloyu genişletirsek orada Adana, Muğla, Elazığ, Samsun diye gidiyor. Çok çok doğru. Yani e, aslında başka ülkelerde de e, benzeri haberlere rastlamak mümkün. Hı hı. Son 10 e, yıl içerisinde hatta son özellikle son 5 yıl içerisinde çok fazla aralık ölümleri ve odak noktası oldu. Hı hı. E, çeşitli e, akademik çalışmaların. E, nedenini anlayamadık çünkü önce. Anlaşılamadı daha doğrusu. Hı. Birkaç tane neden öne çıkıyor? Bir tanesi... E, Arılara musallat olan bazı parasitik hastalıklar var. Bunlar e, onların ölümüne yol açıyor. Toplu ölüm, koloninin ölümüne yol açıyor. E, ondan sonra e, kimyasal kirlenme çok öne çıkan bir e, konu. Bütün dünyada yani bu e, toksik kimyasalların doğaya yayılımıyla ilgili bir şey. E, Bütün böceklere de çok ciddi e, e, hastalık veriyor. E, şimdi daha hani odaklayarak belki konuşmak gerekecek. Tabii. Son yıllarda özellikle... E, zira ilaçların ya da pestisitlerin tarım zehri aslında bunların hepsi e, kullanımına bağlı olarak e, aralarda bazı e, bu koloni ölümleri kolonideki araların büyük bir çoğunun ölümü e, öne çıkmış durumda. Bu pestisitlerin hepsi aynı etkiyi göstermiyor. E, şüpheler, daha çalışmalar e, neonikontinoid dediğimiz bir grup üzerinde e, toplanıyor. E, pesitler tarımda kullanılan Kimyasal maddeler çeşitli amaçlarla kullanılıyorlar. işte bir kısmı ot öldürücü, bazıları çeşitli böcekleri öldürüyor vesaire. Amaç da işte bizim diktiğimiz ektiğimiz gıda maddelerini başka canlılar yemesin, onlara zarar vermesini bir anlayışa yaslanıyor. Ama bu iyi bir yaklaşım değil yani. Her zaman da geçerli olmuş bir yaklaşım değil. 1950'li yıllardan günümüze uzanan son 60-70 yıl içerisinde tesit kullanımı çok fazla hı hı. Ee, Zararlarda da epey e, uzun zamandır ya yani en azından son 40 yılda çok ciddi şekilde tartışılıyor. Ee, en e, kritik zararlı gözlediğimiz tesislerden bir tanesi DDT çok meşhur çok bilinir ee, günümüzde kullanımı e, pek çok ülkede sonlandırıldı çok ender birkaç ülkede kullanılıyor. Ee, DDT ile ilgili e, bu işin içinde olanlar bilir 1960'ların başında bugün bir çevre edebiyatının klasik eserlerinden biri olan Sesiz bar kitabı Rachel Carson'un onun ilk dikkat çektiği konulardan bir tanesi doğadaki toksik kirlenme kuşların üremesine çok zarar veriyor iddiasını o kitapta ilk kez ortaya koymuştu kitabın adı da, da oradan geliyor aslında kuşlar yok olunca sesiz İkbar olacak ona vurgu yapar hı. sonra tabi DDT ile ilgili çalışmalar çok çeşitlendi 70'lerin başında özellikle anne sütlerinde geçtiğine dair bazı çalışmalar açığa çıktı. Tabii kuşkusuz zararlı bir sonuç bu. Bugün DDT'nin meme kanserine yol açtığı kesin olarak kabul ediliyor. Kadınlarda meme kanserine, erkeklerde prosat kanserine yol açtığı biliniyor. Bunu neden anlatayım? Günümüzde neonikotinoidlerin zararı DDT ile kıyaslanıyor. Yani küresel ölçekte çok ciddi bir tahribata yol açtı. Özellikle doğal hayat üzerinde DDT yol açtığı tahribatın e, kritik noktası şurada bir kez e, DDT kullandığınızda e, doğaya karıştığında çok uzun yıla, on yıllar, onlar boyunca zahar etkisini koruyabiliyor. E, şimdi bir kimyacı gözüyle bakarsak biz bir kimyasal maddenin e, çok uzun süre toksik etkili olmasını istemeyiz. Yani toksik kimyasal kullanımı zorunluysa, bir zorunluluktan kaynaklanıyorsa hı hı. E, bu kimyasal doğaya karıştığında Olabildiği kadar hızlı zararsız tohumlara dönüşmesi istenir. tabii ki ama bu her zaman böyle olmaz. Evet. Çoğunluk da olmaz hatta. Dolayısıyla e, BDT kullanımı 70'lerin sonunda e, dünyanın büyük çoğunluğunda bırakıldı. E, yasaklandı. Şimdi neonikotinoidlerimiz tesis grubu da infektisit Esaslı bir pesfit. Yani e, böceklere zarar veriyor. İşte tarımsal ürünlerin böceklerin yememesi üzerine kurgulanmış iş. Onlar yemesin e, diye bu zirayı kimyasallar kullanılıyor. Evet. Direkt e, zararlı deniyor zaten onlara değil mi? Evet, Zararlılar. Evet, yani, işte aslında tabii zararlı bizim bakış açımızdan evet. zararlı yoksa onlar da aslında böceklerin tarihi e, 400 milyon yıl geriye kadar gider. Yani doğadaki en başarılı canlı türlerinden bir tanesidir. Hatta Şöyle bir hızlıca bir şey söyleyeyim. arkasını getirmek istemem çok uzun konu. Ee, herhangi bir doğal felaket olsa, e, dünya göktaş çarpsa, muhtemelen bütün memeler ortadan kalkar, insan dahil. Ama böcekler yine varlığını sürdürecektir, doğadaki en başarılı canlı türleridir. Şimdi evet. burada m, problem şu, e, yeryüzünde özellikle bitkisel alem ya da bitkisel hayat, e, böceklerin varlığına çok bağlı. E, özellikle m, tozlaşma yapan böcekler, tozlaşma. Diksel hayatın devamlılığını sağlayan bir işlem. Yani şöyle bir şey bir, bir böcek işte arı gibi bir böcek örneğin uçucu böcek hı hı. çiçekten çiçeğe dolaşır dişi çiçeğe konar oradaki hüzreyi alıp erkek çiçeğe taşır veyahut da tersi. Dolayısıyla o polen taşımayla erkek dişi polenlerini birbirine döllendirir. Ee, ve devamlılık sağlar ya, bir şekilde e, bitsin, hayatın devamlılığı bu böceklerin bir tür e, aracılık yapmasına bağlıdır. Sadece arılar değil tozlaşma yatan pek çok böcek var. Araların dışında da çeşitli e, çeşitli böcekler var. Hmm. Şimdi hemen gene nikotinit konusuyla DDT ilişkisini hani e, baştan söylemiştim. Tabii. 92'den bir yana çok kullanılıyor nikotinitler ee, nedeni de şu Zararlığın çok düşük olduğu iddiasıyla piyasaya sunuldu. hem insan sağlığına çok düşük toksik etkisi var hem de doğal hayata zararlı etkisi yok dendi. Ama e, yani geldiğimiz noktada e, bu e, tarımsal zehir e, nikotinoidlerin zararının devletiyle kıyışlanması bu iddiaların aslında ne kadar çürük olduğunu, ne kadar temelsiz, dikkatsizce alınmış e, kararlara dayalı. Ya da yaklaşımlar olduğunu gösteriyor. Yanlış yaklaşımlar olduğunu gösteriyor. Şimdi biz şu geldiğimiz noktada en azından son 4 yıldır neonikotonik testler grubu testlerin yasaklanması düşünülüyor. Çeşitli tartışmalar var bununla ilgili. Hı hı. Şöyle söyleyeyim yani bizim ürettiğimiz gıda maddelerinin yeryüzündeki gıda maddelerin üçte biri tozlaşma yapan yani arı gibi tozlaşma yapan... Canlıların açığa çıkardığı besinler. Dolayısıyla bu gruptaki yer alan bu grupta yer alan arı gibi benzeri canlılara çok muazzam ölçekte zararı var. Şimdi bu zarar nasıl oluşuyor? Ona kısaca değinmek isterim Çok önemli bir şey o. Çünkü son yıllardaki çalışmalarda biraz anlaşıldı bu zarar nasıl gerçekleştiği. Hı hı. Ee, Araların e, ya da tozlaşma yapan böceklerin yani çiçekten çiçeğe dolaşan sonra işte kilometrelerce ötedeki kovanına geri dönen e, böceklerin çok güçlü bir yön e, yeteneği vardır. yön bulma yeteneği vardır. Yani bir arı e, kilometrelerce öteye gidip bir çiçekten e, bal toplayıp e, kovanla tekrar kusursuz bir şekilde hiçbir mesafe kaygı olmadan e, ya da yön e, duygusu zarar görmeden dönebilir. Ayrıca Kovana döndükten sonra da kovandaki diğer e, aralara e, çiçek kaynağının yerini kendine özel bir dans tekniğiyle anlatabilir. E, 1920'lerde keşfedilmiş bir şey bu. Carl Friedrich von Frisch diye çok ünlü bir etolog var, hayvan e, bilimci. Hmm. E, bu araların sosyal organizasyonunu, sosyal davranışlarını incelemiş bir bilim insanıdır. Ve bu çalışmasıyla da zaten sonra Nobel ödülü almıştır 1973'te. O e, bu arı dansının e, aslında kovandaki diğer arılara besin kaynağının nerede olduğunu aktarmak için çok bir çeşit değil gibi yani olduğunu öne süren bir bilim insanı. Şahane. Şimdi bu yani, nikotinoliklerin zararı da nörolojik sisteme hasar veriyor. Bu nörolojik sinir sistemi. Dolayısıyla yani Odak çalışmalar şunu gösteriyor. Bellek üzerinde etkisi var. Ciddi Bir de bilişsel yetenekler üzerinde etkisi var. İşte problem çözme, muhakeme etme gibi. Ee, şimdi şu, mümkün ee, bu ilaç yani tarımsal kimyasallara maruz kalan arıların e, yön bulma yeteneğini düzenleyen bilişsel sistem yani nörolojik sinirsel sistemleri muhtemelen zarar görüyor. Evet. E, çünkü tabiata baktığımızda bu tip koloni ölümleri arı ölümleri ee, yani mesela kovanın dışında toplu ölümler olduğu görünüyor. Kovana dönemiyor arı. Yani çıkıyor, kilometreler öteye gidiyor. Yön bulma yetine e, zarar gördüğü için kimyasal maddelerden ötürü. E, tekrar kovanın yolunu bulamıyor ve dışarıda zaten kovan dışında yaşayamaz bu tip canlılar. Ölüyor. E, bu bu, bu şu, önemli şüphelerden bir tanesi bu. Neonikotinoid dediğimiz ilaçların dolaştığı zararlardan hı hı. bir tanesi aralara. Bu arada çok ee, özür dilerim. İnsanların hı. sinir sisteminde de bir etkiye hı. sebep oluyor. Bildiğim kadarıyla Alzheimer gibi hastalıkların tetikleyicisi olduğu yönünde de araştırmalar var. Yanılıyor muyum? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ee, şimdi çok yakında okudum bir çalışma var. 2016 yılında. Hı hı. Ee, şimdi bu toksik kimyasalların etkisi ilk programda dile getirdim hatırlayamıyorum. Yaş aşağı doğru indikçe toksik minyasaların zararı artar. Hmm. Dolayısıyla ne kadar küçük yaşta maruz kalıyorsa bir insan etkilenme de o kadar olumsuz etkileme de o kadar güçlü olacaktır. Hmm. Şimdi Japonya'da okul, okul çağı çocuklarında ve kreşlerdeki çocuklarda yapılan bir çalışma var. Onların mesela idrarlarında çok düşük düzeyde de olsa bu ne nikotinoid dediğimiz besitlerin kalıntısına Rastlandı belirlendi. Bu işte yediğimiz gıdalardaki kalıntı, bu, bu kimyasalların kalıntısı bizim dünyamıza giriyor. Dolayısıyla işte idrarda vesairede bunları izlemek mümkün olabiliyor. Şimdi tabii Japonya'daki kullanılan neonikotin miktarı yaklaşık dört tün civarında yılda çok düşük bir rakam. Neye göre düşük? <gülüyor> bizim ülkemizde kullanılan miktara göre. Bizim ülkemizdeki rakam bunun en az beş katı. Yani bu Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın İyi statistiklerine baktım ben. Çok net veriler elde etmek mümkün değil. En az diyorum o nedeni. 2000 ton civarında muazzam boyutlarda kullanılıyor bizde. Yani çok fazla. Yıllık değil mi? Yıllık, yıllık Hı -hı. tabii. E bir de tabii şöyle bir şey var. Bu e, testiklerin kullanıldığı e, tarımsal ürünlerin sayısı son derece çeşitli. Yani meyve sebzelerin büyük bir çoğunluğu e, kullanılıyor. Şimdi tabii bu, bu e, çocukların malzemesi şu açıdan da önemli. 2013 ya da 2014'te EFSA'nın Avrupa Gıda Güvenliği e, Otoritesi EFSA e, bizdeki aslında Tarım Bakanlığı'nın yaptığı işlevi ya da Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı iş, işlevin ikisinin bir arada yapmayı hem tarım, gıda hem çevre, insan sağlığı onların izlemesini yapan işte bir takım yasalar çıkartan e, bir kurum norm oluşturucu bir kurum daha doğrusu EFSA bu neonikotonik pest, grubu pesitlerim e, mercek altına aldı. Özellikle çocuklarda nörolojik hasarlara yol açıp açmadığına ilişkin bir kuşku var. Şimdi buna nasıl bakacağız? Yani eninde sonunda bu, benim bu kişisel tamamen geçmişten gelen hani durum veya vakalardan yola çıkarak söylediğim şey. Eninde sonunda bunların yasaklandığını göreceğiz biz. Hem de yasaklanma gerekçesi işte nörolojik sistem hasarları vesaire gibi nedenlerle olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Yani aslında yani gıda güvenliği dediğimiz mesele tabiattaki diğer canlılarla birlikte düşünmemiz gereken bir mesele. Yani siz işte bir kimyasal maddenin sadece insana zararı yok, diğerlerine, diğer canlılara zararı var. Böyle bakılabilir mi? Bakılıyor da, böyle de bakıldığı şeyler çok, durumlar çok. Ama şöyle düşünmek daha makul, eğer bir toksik kimyasal madde doğadaki diğer canlılara, diğer canlı türlerine zarar veriyorsa insana da zarar verme ihtimali fazladır, çok güçlüdür. Böyle düşünmek gerekiyor. Şimdi bakın aralardaki e, neurologik sistemle ilgili yol açtığı zarardan bahsetmiştim ben. Yön bulma yeteneklerini etkiliyor demiştim. Çok karmaşık bir şey var orada. Hani insandaki bilişsel sisteme muhakeme etmeye dayalı bir şey gibi düşünmek mümkün o yön bulma yeteneğini. Hı hı. E şimdi ben son yıllardaki yayınlara bakıyorum. E, Neyli Kıçın etkili yol açtığı zararları direkt insanlardaki bilişsel yetenekler bellekle ilgili bir takım e, problemlere yol açacak şeklinde e, ele alınıyor. Bu, bu niye böyle? Yani neden bu zarar var da bu iş yasaklanmıyor ya da bu bunların kullanılıyor? O evet. bambaşka bir konu. Evet. Yani bir takım kimyasal maddelerin e, kullanımı, toksik kimyasal maddelerin kullanımı bir e, yani zorunluluk noktasından çıkar bu iş. Ya artık bir zorunlu gibi algılanıyor. Bu olmazsa başka türlü bir hayat mümkün olmaz. İşte tarımsal üretim şöyle olur böyle olur düşer gibi. Bunlar tabii uzun uzun konuşmaya gerektirecek konular ve başka programlara erteleyelim onu. Tabi bence ee, devam edebiliriz hatta bu, bu konuyu Burada bunun kararını da verebiliriz belki yani. Evet, yani başka bir preşit konusunda o ona hı hı. ele alalım. Yani neden bu zararlı olduğunu bile bile kullanıyoruz. Uzun hı hı. Bir, bir bir konuyu mesela buna ayırmak gerekecek. Dolayısıyla Şöyle bir yani özetleme yaparsak, e, neonicotinoid grubu dediğimiz pesitler son 25 yıldır olan üstü ölçeklerde dünya genelinde kullanılmıştır. Bize de çok fazla kullanılıyor, çeşitli tarımsal ürünlerde kullanılıyor üretiminde. E, İnsek kategorisinde ilaçlar bunlar. İlaç diyorum ama toksik kimyasal olduğunu unutmayalım, zehirli madde yani. Hı -hı. E, ama bir pesit kullanımı yani bir tarım zehrini kullandığınızda çok önemli bir çalışmadan örnek vereceğim. Siz bir araziye e, bu tarım zehrini attığınızda e, sadece yüzde bir ya da ikisi arazideki e, ortamda kalıyor. Geriye kalan yüzde 95'si 98'i yağmur suyuyla, rüzgarla vesaireyle e, toprağı, suya, hava yoluyla tamamen doğal hayata karışıyor. Hı hı. Yani e, aslında biz şöyle bir şey yapıyoruz. Gıda ürünlerini korumak için doğadaki çok ciddi bir kirlenmeyi göze alıyoruz. Çok e, yüksek miktarlarda bir kirlenmeyi. Hı hı. E, sonuçta ne oluyor? Yani sonuçta aslında gıdaları da e, bir anlamda sağlıklı sıkılıyor. Yani bu tarımsal zehirleri gıdalara bulaştırdığımızda e, az veya çok mutlaka dünyemize onlar vasıtasıyla da besleme yönünü almış oluyoruz. E, Bunlar da bazı sağlık sorunlarına yol açmaması beklenen bir şeydir. Aşikardır. Hı hı. E, bu, bu, buna bir parantez açmak istiyorum. Yani de şöyle bir şeye sevk etmek istemiyorum. Ee, yani işte biz yediğimizde işimize zehir var. Biz ne yapacağız, ne yemeliyiz falan. Bunlardan çok sorulan sorulardır. Bana da e, anlattığım zaman derste ya da başka zamanlarda bu sorular sorulur. Bunun için de bir ayrı bir proje yapmak lazım. Yani bu ne yiyeceğiz, ne yapacağız sorusunun yanıtı e, insanların tercihine dayalı bir şey değil. Yani e, ağ gıdasını yemezsem İyi, B gıdasını yersem daha iyi Veyahut da onu yemeyim bunu yiyeyim Böyle bir hayat yok ee, ama az ama çok e, Bu hayatın içerisinde Biz bir takım toksik kimyasallara maruz kalıyoruz Mesele şu gerek kamu kurumları Gerekse akademik kurumlar Sivil toplum örgütleri Yani bu toksik kimyasal kullanımını e, e, Bir şekilde zorlayan Bir zorunluluk gibi önümüze koyan Mevcut sistemde biz nasıl gedikler açabiliriz? Yani bu işin zararını biz nasıl tespit ederiz? Bir kullanımını nasıl engelleriz? İki neden kullanılıyor sorusu zaten başlı başına dediğim gibi bir ayrı program gerektirir. Oraya gelmiyoruz. Ee, bunlar üzerine he, kafa yorup e, ne yapacağız sorusunu tercih noktasından çıkarmamız lazım. Yani as asıl sorunun gıdanızdaki ürünün içindeki kimyasalın bizi zehirlemesi, hasta etmesi falan değil. Neden böyle bir sistemin içerisinde yaşıyoruz? Neden böyle bir hayatın içerisindeyiz? toksik kimyasal kullanımını neden bu kadar, e, ne derler, kurşunsuz kabul ediyoruz? Bunlar üzerinde biraz durmak lazım ama başka bir programda elbette ki. Sadece ben Olsunuz. sormuş olayım ve akla getirmiş olayım o soruyu. Evet, benim de pestisit kullanımının e, aslında... Yani şöyle çok kabaca bir soru yazmışım kenara. Bunun daha sağlıklı bir yolu yok muydu yani? Pestisit mi kullanmak zorundayız o zararlıları yok etmek için diyecektim. Ama hakikaten başka bir programa konuşalım. 20. dakikanızdayız bir parçayla Hı -hı. bitirelim Hı -hı. diyorum ben. Ama tamam. son bir iki kelimen cümlem varsa onları da alalım hızlıca geçtiğiniz zaman. Ya hemen hemen şey söyleyeyim. Yani bir şöyle bir şeyle bitireyim. Hı -hı. Ee, bir kitap vardı aslında onu tanıtacaktım Çok eski bir kitap 1946'da Türkçe'ye tercüme edilmiş Karl Friedrich Frisch'in kitabı Aralar Üzerine Çalışma bu o, o kadar güzel bir e, kitabın ilk cümlesi o kadar güzel ki okuyayım ve e, Hemen bitireyim e, Eğer tabiat araştırmalarında En basit bir hakikati meydana çıkarmak için Çeşitli aletler kullanılacak olursa Bazen bu aletlerin Çokluğu yüzünden asıl tabiatı Görmek mümkün olmaz diyor. E, Kastettiği şey şu yani doğayı gözlemek, muhakeme etmek, canlı türler arasındaki ilişkileri incelemek, karmaşık aletleri kullanma ve onun kullandığınız aletlerin karmaşıklığıyla önüne, yani teknolojik gelişmişlik dediğim şey aslında, tamam, onu yürüyor, bırakma onu bir tarafa, asıl mevzuyu kaçırma, yani doğayı gözlemek, türler arasındaki ilişkileri gözlemek, karmaşık alet kullanma becerisinden daha kıymetli bir şeydir, diyor onu. Onu da burada işaret etmiş olayım. Yine yavaşlamaya dair bir mesaj verdik diye düşündüm ben çok yani ne zaman biraz oldu değil mi? Kesin yani öyle görünüyor. Yine mesajımızı da vermiş olduk hakikaten kendiliğinden bir mesaja doğru gidiyor. Ben de izliyorum heyecanla bakalım neler olacak. O zaman neler dinliyoruz Bülent bugün şimdi kapatırken programımızı? Ben dinleyicilere bu programda Melistar'ın Fate Into şarkısını armağan etmek istiyorum diyeyim. Çok, Çok güzel. Seçim parçadır. Umarım hoşlarına gider. Çok teşekkür ederiz. Ee, o zaman kapatıyoruz da aynı zamanda programı. Ee, ben Seçil tamam. Türkan. Bülent Çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibimize, arkadaşlara da dinleyicilere de buradan selam. Evet Barış Demirel'le beraberlik haftaya tekrar buradayız. Eğer programlarımızı kaçırdıysanız ya da tekrar dinlemek ya da takip etmek isterseniz Açık Radyo'nun podcast kanallarına üye olmanızı tavsiye ederiz. Şimdilik hoşça kalın. Haftaya tekrar buradayız.